Kardeşimin söylediği gibidir. Akıl almaz bir zenginliktir. Yüzlerce yıl hükmünü icra etmiş bir muazzam hedefiyattır. 1400 yıllık bir hikaye uzun bir aşk hikayesidir. Ve ben söze kardeşimin yaptığı gibi Nabi Merhum'un bir şiiriyle gireyim, hayırlısıyla. <gülüyor> Tabi saadet hayvettiler. Nabi Merhum Bunca şair içinde, kendilerine tutulduğum, aşık olduğum, bunca şair içinde belki de ben de birinci sırada, ben de birinci sırada üstadımdır. Her yerde söylüyorum, size de söyleyeyim. Mahşer meydanında o kalabalığın içinde Allah'ın izniyle ben Nabi'yi tanırım diyorum. Halimden, tavrından, yürüyüşünden bir şekilde tanırım ve gidip ona diyeceğim. Milenyum çağımda size anlatmak için elimden geleni yaptım. Aha terazi, aha ben elimden geleni yap. Şey yapmayın yani, artistik açsızlık yapmayın. <gülüyor> ben şimdi müsaadenizle aşağı aşağıya bu seviye farkı. İyi değil, bir <gülüyor> elinden, esnaf-ı kirahdan sonra gelenlerin, eminimlerinden biri. Şöyle dua ediyor, ben biliyorum. cehennemi hak ettiğini ben biliyorum da, girersem iblisse bineceksin, beni affet. <gülüyor> Bir başka şairimiz, şair olması onun dördüncü, beşinci vasfı. Bebele Allah dostu büyük bir alim, Fars edebiyatının önde gelen ismi Molla Cami Hazretleri, Mevlana Abdurrahman Cami, Molla Cami. Farsça bir şey okuyacağım şimdi önce, sonra Türkçeye geçince daha rahat olur diye. Şimdi bir de hani şey yapalım böyle ya, yani. da haberimiz var diye hava atıyoruz ya, size o zamanı. Estağfurullah efendim, böyle bir çeksin sen, sağ olun. Ya Rasulallah cebaşetcüm zeki eshab-ı kehf cennet şevemden zûhre-i ahbab-ı tu o oh, revet deri cennetü, menderi cehennem ke-i râves o oh, zeki eshab-ı kehf, vespen zeki Ya Rasulallah gör Eshab-ı kehfin köpeği kıtbi cennete gitti Bir köpek cennete nasıl gider demedim ya Rasulallah Bildim ki onun efendisi olan yedi kahraman insana ki tarsosla yatıyorlar ''Yeddi havrek sevinâ, bisdînâ, berkûştâper, uşşâtre, uşşkefet, datayimşâ'' yedi kahraman ahiretlerini kurtarmak için zûründen hicret ettiler ve tenavalar onlara yüzlerce uyku verdi başlarında da kıtmıyor uyudu bekledi uyumadan bekledi o yedi kişiye ahbab dediğin için o kelamın hatırına, senin ahbab demenin hatırına geçti kendilerini köpekleri bile cennet ve gider. Ancak ya ahbabın üstünde ashablar ve ben ashabının köpeği. Her ne kadar layık olmasam da şefaat buyur ki ben de cennete gideyim de kıtmırlar oldu arkadaşım. hepsi bu. O dört mısraç olur. Efendimiz Aleyhisselam ve Selam ahirete gitmeden hemen önce başkuşundaydı ve bu şiiri tereddüm etti. Arap ve en önüne gelen isimlerinden biridir Maseci Ayşe Anneniz. Annemizden biraz fazla bahsetmeyi yatırgamayın. Gideceğiz annemize sığınacağız. Gideceğiz. Ama şefkatini dünyada görüyoruz değil mi? deceğiz فاطمانın zatı sünnetceğiz. Deceğiz, yaramıza gelmiş. Yani vaziyet ta kötü. Senin evlatın ateşte göreceksiniz. İstiyoruz, <gülüyor> İstemez. Eder. Hiç bana izle. Better unutma. Bunu unutmasan Efendimiz'e Feminizasyon En çok kimi seversin? Ayşe'yi buyurdu. Erkeklerden sonra efendim hanım Ayşe'nin babasını buyurdu velam usali fi misra al-safa 'atih la ma bazaluu wa yugannu sutaminaqdin la bi ma zili khadaw radima laba ra'ain 'ala al-ayti arashunda yashar diyor ki Resulullah'a bir hitaben aziz eisha nebiz ya Resulallah. Mısır'da Hazreti Yusuf peygamber köle olarak pazara satışa çıkarıldıydı ve güzellikle olan bu Hazreti Yusuf'u satın almak için herkes, nesi varsa pazara koştu, getirdi bir, bütün dünya malalık ve ben alacağım dedi yani, hep ialeye seni görselerdi o da kuruş her şey senin için akıllardı, seni görmedikler için Yusuf'a verdiler bazı kadınlar Züleyha'yı kınadı, Züleyha imparatorun kızıydı, kölesine aşık olmuş, bak bak sen dediler. Züleyha da kadınların hadsizliğini kendilerine göstermek için görürseniz, hükmünüzü verirseniz deyip erdenin arkasına sakladığı Hz. Yusuf'u da, kadınların eline bire bıçak verdi, birer de elma, erdeyi aniden açtı Hz. Yusuf'un Ay cehalat diye çıktı, soy elmaları dedi. Herkes elma soymuyoruz diyerek gözlerini ayıramadıkları için ve akılları dağıldığı için parmaklarını doğradılar. Her taraf kan bölüne döndü ama acı duymadılar. Perde kapandıktan sonra bir baktılar kendi elleriyle parmaklarını doğramışlar. Diyar, ya Resulallah eğer senin güzel yüzünü görselerdi değil parmaklarını, kalplerini keserler. Yine acı duymazlardı. Laa selme bil gafay <gülüyor> yıkodu. İşte ediyatımız bu dört ısrarın şemadır. Şair burada dedi ki, güzelliği öyle bir şeydir ki gördüğün zaman akılda baştan gider, bir ısrar varsa da berthaf olur, zevkten, neşeden, lezzetten başka bir şey görmezsin. İşte bütün şairlerin şiirlerinde bunu bir başka becere tekrar tekrar ifade etmişlerdir örnek fuzuli. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zahil bana taneyle yanda. Seni görmeye çok utanmaz mı Süleyha'nin de? Beni kırdınız diyor, görmediğiniz için sevgili mi diyor, görürüz <gülüyor> diyor, utanmayacak mısınız? Gördüler, utanmıyorlar. Ziya Paşa aynı şekilde terennim etti. <gülüyor> terennim değişmez, aynı şey söylendi yani. Her nece maal ettiğinden bir ayakta, sultaklar, cümle, cümle, cümle. Ziya Baca, benim yalnız söyledim, Ziya Baca'nın dediği şu Nem civan sevmekte piran, nem civan sevmekte ben piranı tayyip eylemem Düşün kim gördüğünde ihtiyar elden gider Bir genci bir güzeli sevdi diye yaşlı Başınıza gelince görürsünüz, güzellik öyle bir şeydir ki görünce ihtiyar, irade elden gider yazık olur adama Buradaki ihtiyar Süleyha'dır, sevilen güzel Hazret-i Yusuf'tur. Hazreti Yusuf için Efendimiz Aleyhisselatü'ne selam diyorlardı ki Dünyada güzellik ikiye bölündü. Yarısı Yusuf kardeşime verildi, kalan yarısı insanlara dağıtıldı ve da yetti. Öyle güzeldi. <gülüyor> Hatırlara şu sual gelmiştir, orayı temizlemeden geç bilelim. Evet, hani Hz. Peygamber her bakımdan el üstü, Nasıl olur Yusuf Aleyhisselam güzellikle böyle üstün? Bunun bir izahı olur? Güzellik, Arapça kökenli iki kelimeyle ifade edilir. Bizde tek kelime var, güzellik o kadar. Halbuki Arapî Kur'an dilinde, Melahat, Sabahat, iki türlü güzellik vardır. Melahat öyle bir güzelliktir ki bakan herkes görür. Zahiridir, dıştadır, dışa vurulmuştur ve herkes görür, imkan edemez, güzeller, herkeste güzeldir, tamam. Yani yarışmada bakan derece alınır yani, bir zahiri güzellik. Sabahat daha üstün bir güzelliktir ama nasibi olan görür, olmayan görmez. Örnek, Yusuf Aleyhisselam dahil bütün yaratılmışlardan en üstün olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve en güzel olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün, Yolda yürürken karşısına Ebu Cedim geldi. Amur'u bitiş aldı. O kadar çirkinsin beyi Muhammed dedi, seni gördüm tamam, dengem bozuluyordu. Sen ben çirkin kimse görmedim dedi, ağzıma gelelim, soydu, soydu saydı. Hafiz Beyraben tebessüm ettiler, geçti. Biraz sonra Hz. Ebu geldi, ya Resulallah bu ne güzelliktir dedi, uykuda bu yanıklığında senden başka bir şey buluşmamıyorum. Canım, anam, babam sana feda olsun ya Resulallah güzel güzelliğe eşlik eden söyledi. Aynı tebessümle cevap verdiler. Yanındakiler soru yani sordular. Birisi öldü, biri, biri döktü. Ama aynı tebkini verdiler. Sebeple dediler. Hazreti Peygamber buyurdu ki, Mer'at-ı baktılar, kendilerini gördüler. Ber'ayhayı, o da o da kendine söyledi. Bu güzellik daha üstün, en üstün olan güzelliktir. Ve adı Sabahattır. Mer'at-ı Sabahat'ı günümüz türkçesinde karşıda yapıyoruz. Kabahat bizim değil. Mahler, balan derken Karşılığa görüşürüzler kardeşim şunu anlatayımları için Hocam onunla da gözü gülüyor öyle Haklı olmadı TRT'de program konuyu, yıl 2005 Beni televizyon programına konuk olarak çağırmak gafletinde bulundular Bu onların tarihini hatasıdır Fakat artık dönüş müdür <gülüyor> Dediler ki güzel bir şiir okuyor vardır Şuna kusunda gitsin bir gün gele gelirler gönlülü almış oluruz ''Gider gida da başımıza dert olmaz.'' dediler. Ancak o günden itibaren 10. yıldayız, hala bak oradayız yani kurtulamadılar. Sonucu arkadaş beni biraz köşeye sıkıştırmak için efendi Zuhal Çetin kanatı isimli bir sonucudur. Aksaçlı'da hatırlayacaklar, 70'li, 80'li yıllarda kelle papiş diye bir haber programı varlıyor, can haber rahmetli sunardı. Ya, saçları döküldüğü için kelle papiş diyorduk biz ona. E, hasta olursa, o da bizim yerel mesela ChatGPT'ka, ChatGPT'ye bir istekle Diablo 2 oynuyor. Oradan ama tabii 2005'te orada belli gibi olmuş yani grafikleri. <gülüyor> eee evet. aslında bunlar aşırı yani yani ölçü gibi bayağı da oldu. Taklit çok faydalı <gülüyor> şey, <abartma, gülüyor> bir şey. Ama Ben böyle kendi küçükle bir şey temsil etsabildik kesin. Geçin, <gülüyor> Tabullah benimizi. Hadi, nasıl nasıl. Şu bana sorduğu parası sor. olursa. Hayatıma siz eski kelimeleri özellikle özelliklerini kullanıyorsunuz. <gülüyor> Cemal ya Eski kelime kullanıyor musun ben? Beni bu şeylerin ismini acık iyi edecek. Fakat neye çarpacak bilmiyor tabii. Şey var burada. Dema bu şey mi? Dema bir kere alıp katlıyorum. Yani. Ayıp duruyor demesi. 1000 yıllık bir medeniyete dayanarak konuşuyorum. Var mı öyle 3 yani, kuruşa, 5-4'te? <gülüyor> Yok dedim eski kelimeleri kullanmıyorum ben ama neden acaba size böyle geldim dedim. Ben bildiğiniz Türkçe konuşuyorum dedim yani. Baba siz de adınız eski bir kelime, Suhal dedim, Paris'ydim e dedim. Benim adım Arabi Hayati dedim yani bak isimlerimizde bir de problem var. Bir de Stres göre. Stres kelimesini bu arada. Dedim stresi beğeniyorsunuz stres yani yeni kelime. Ve evet, haklısınız, İstansızcadan içmen yeni bir kelimedir, Türkçe'ye giren yıllık sene olmadı. Bakın dediğimiz stres kelimesinin öbür tarafında, küresin Türkçe'de neler var da kullanmıyoruz. Gam, bussak, hasret, keder, belal inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yigiz, efkar, tasa, dert, minnet, helal, on listeyi şişirmememişim, güzgün güzgün sıkıntı kaybı elde, hudur et, dil hundur, gidiyan demiyorum bakın daha neleri söylemiyorum unuttuklarım var bir o kadar da, geç onları da sadece söyleyebildiğim 15 beş kelimeye bak hepsini diğerine stres deyince ya sen beni stresli sokmam mı istiyorsun? o stres bir adım attı, size bir şey demeye gelmiyordum <gülüyor> aa bir kazi var dedim, olur ne de meylesemiyorsunuz, demin olur dediniz dedim yeni kelimeti ya Fransız'den gökyümledir, olur öden geldi Gurubu Kimberi Şeref, Haysiyet, bir İstanbul, İftihar, yedi tane sayabiliyorum. At diğer anda yedi farklı karlar, nerede, bunu nerede? Siz dedim beni yoksulluğa yetmek istiyorsunuz ama yemezler, yemezler çünkü ben bütün şeyleri aram, bir defa Yer Hattı <gülüyor> programda Dünyası'nda dostlarım vardır, bana dikkat edin dedim. Şu da da ki ya Nabi'den, denizin vakinde seygarı kapmaz diyorum yer ben ya dedi, dedi, Allah Allah atıyorum. Mavi <gülüyor> Türk şehri <şiirinin> ne güzel. <gülüyor> Ağlı derken pazar, tanz pazarımız biz ne şahcında kanun da görmüşüz. Çoktan oldu olmakın mekanı biz hazaran ne mestipa görmüşüz. Toplu ahı inkisara pardar olmaz yine. Kişperi cahın dicersek kim isarın görmüşüz. Bir kuruş ile deder bin hâlevi ikbali pes, herkiler bin sekti eşki, görmüşüz. Bir madengi can güdazı, hâldır sermayesi biz bu meydanın nice çabuk suların görmüşüz. Bir bu meydan verset besle ya, bir dî adet mağdurun, sabrın, itibarın görmüşüz, kâhse-i tebdil olur cami murat, biz bu gizmin çok râvehâdın görmüşüz. Ahir hiç bozulmadı değil mi? Fâniyatun, Fâniyatun, Fâniyatun, Fâniyatun, Sözün ahingi, önemli bir şey söylendiğini hatırlatıyor zaten. Manayı düşünmeye gerek yok lan anlamadım ama iyi bir şey söylüyor daim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Allah'tan yani <gülüyor> Türkçeden Türkçeye tercih edilmesini de yapmaya çalışıyor. <gülüyor> Bu şiirin güzel bir hikâyesi var. Şahin bir bugün 712'lere fattı dediğinde 75 yaşındaydı sadrazan olarak, başbakan kılarak görevli, çorbulu Ali Paşa. Allah adına değilsin. Göreve başlayınca baktım hazinede durup karışık para biraz çeyrek, tasarruf sepki vermeye ihtiyaç var diye düşündüm. Nereden kısıntı yapacak? Şairlere verilen maaşları kesti, Nabi'nin maaşını kesti, evini aldı, oha Allah! Şairi satın önce sevmezsin şiir rahmeti. Hakkı <gülüyor> belki ya, yani. biz şey de oraya yaptık, şiirdanım buyurmaz bir şey etmez diyor. Fakat şiir şey, karını doyurmaz diyenler haksızlar, şiir <gülüyor> karını doyuruyor aşağıda, su içiyor, yanım, diye içiyor, sular diyenlerden bir kitap vardı akşam olmak üzere. Vali Bey soruyor filan nasıl duruyor dedi, suyum dedim kitabında var, bir de ekmek bulduk mu? Çok kulu Ali Paşa'ya öfkelenmiş de yazmış bu şiiri. Şey. Mana itibariyle kısaca, şu, Yarın hesaplaşırız, sen unutulursun, o makamdan da inersin, seni araya soran olmaz, işsiz kalırsın, işsiz. Üsteliz meclise kabul eden olmaz, ağlaman gerekir, sana omuz vereceğim. ulan yine biz oluruz yani, dedik bir bozmayız, bize nazlanırsın. E, o gün görüşürüz, elindeki Murat Kalevi, direnci şemame döndüğü gün görüşürüz. Mazlumların göz lehir olup baktığı zaman, cuşu huruşa geldiği zaman, taştan yapılmalıca kaleleri yerle bir eder. Ben çok hızlı atabilikler <gülüyor> gördüm, mazlumların ah buna <gülüyor> dayanamadığı yerle bir olduk gibi gayet acı ibar ederler. Yerine <gülüyor> teldar Mehmet Paşa, baltacı Mehmet Paşa başbakan buldu. <gülüyor> Çorgulu'ya hakikaten nasihat eden, nasihat omuz veren, ona dostluk eden, dinamiden başka kimse kalmadı, ben bunun kerameti olmayacak yani. Baltacı da ismindeki baltaya bakmayın. Siz çok kibar bir adam adammış. Şiiri, şairi severdi. Namir'in itibariyle ile etti. Sürgünde olduğu Halep'ten ala-i bala ile İstanbul'a getirdi. Sultanlar bir iki sene daha yaşadı. Ve Karacahmet'ten defnoldu. Yol düşenler Karacahmet Karacaahmet İstanbul'daki en büyük üç mezarlıktan biridir, ona dair bir mülteyi paylaşıp sonra mevzu biraz değiştireceğim. Karacaahmet Mezarlık bildiğiniz. Gececizade Fuat Paşa Başbakan. Sadra sallı. Bir delikanlı geliyor şöyle 25 yaşlarında, yanında da bir şey var, böyle torpili. Mevzu şu, saraydan ayrılmış, 75 yaşında bir kadıncağız var, saraylı diye İstanbul'da ittifak görüyor. O kadına gönül düşürmüş, evlenmen istiyorlar. <gülüyor> 50 yaş var var. Böyle iddia ediyorsa da bir şu saraydan çıkanların, saray mensubu olanların İstanbul'un içinde de yaşasan, evleneceği zaman satra zama sormak adettir yani. Nezaket diye bir şey var. Soruyorlar ama keçecizade anlıyor tabii işi. Baksa belli servetine konacak şey alıyor yani giriş için şey arıyor, vahane arıyor damatlığı kullanacak lafı var, baka cingi baka diyemeyim. Düşündü düşündü, Ahmet isim vermez kim Şimdi sual sahibi bir Ahmet kim ya? Kendisi sarkızan protokolda ikinci sırayan üstünde ikinci manut var, ortada bir Ahmet yok. Sözü geçecek Ali Ahmet'ten bahsediliyor acaba? Kadıncağızın babası Ahmet dese böyle bir isim olmaz. Ne demek istedik acaba? Dili mi sürçtük? Ahmet kim? E affedersiniz Sadrıza Hazretleri. Hayır Ahmet! Karaca Ahmet dedi. <gülüyor> Karaca Ahmet müsaade etmez. Hahahaha! Oluşa gelmiş diyor bana, onlara yapmayın diyor ya. Yani. Nabi. Masal biter hava beni gelen söylenmiş bile değil. Hakkı planında şu var. Nabîber bunun bir beytinde şöyle söyleniyor. Diyor ki Nabîber Fakir fakat sarı dediği olsa yüzlerce görünmez. Sarılı ya. Görünmez. Ne zaman görünür? Açtığın zaman. Ne zaman açılır? Kefen olarak kullanılacağı zaman. Eskiler başta bir sarığı kefen diye taşırdı. Erkekse sarıktır kefen, kadınsa beline sardığı kuşaktır kefen. Yani herkes kefeliyle dolaşıyor. Neden? E kalple gidecek bir lüzumu yok ki dindik yürüyenler dün yatarlar. Bugün olmazsa yani kefenin ara dokunmanın faydası olur yani dersin ki o, o elbise güzü var, kostüm tamam. <gülüyor> Hazır yani kostüm. <gülüyor> Bunu bir tarafa ha? atayım. Sağ? taşıyanın kefen. Bir şeye daha bakalım. Sarı doğum yandan nasıl oluyor? Efendim? Sarı doğum nasıl oluyor? E onu diyor kefensiz dolaşınca diyor. Onu diyeceğiz şimdi zaten. Sultan Fatih devrinin çok yakışıklı bir şairi Necati Bey. 1504 veya 5'te vefat etti Necati Bey. Böyle mektep adamlardan biridir. Burç şahirdir yani çok önemli bir şairdir diyor ki Dila can ise maksudun varol gonca dehenden geç Yahud la illebi ise muradın meydiyenden geç Bülend oldun savaş ey mânekatî var Gözün meydanı aç içre şehir eyle kefenden geç Şimdi çok rumuzlu ifadeler var. Edebiyat <gülüyor> öğretmenlerimiz öğrencilerimiz bilhassa dikkat verimi yolumu açtırdılar. Az <gülüyor> ediyorum. Birinci mısrar. Ey gönül diyor. Ey gönül dediğinde kendisine hitap ediyor formülü içinde okuyana bir nasihat vardır. İsteyen dinler. Ey gönül, ey akıllı kişi, <gülüyor> gönül saklı kişi. Sözüme kulak ver dedi. Canın tatlıysa aşktan mahsetme. Çünkü aşk, birinci taksit olarak can ister. <gülüyor> Canın kıymetli ise hiç aşık maşık falan bu lafı bile yani. o iyi yaşık. Nice canlar, nice başlar kesilir, hiç soran olmaz diyor Hazreti Yunus Emre. İkinci Mısra'da, eğer aşıklığa karar verdiyse, aşık oldunsa, ben aşık olacağım arkadaş, gereğince hareket edeceğim diyorsa, bu delikanlılığı kafaya koydursa, artık birisi sana şarap sularsa elinin tersiyle iç, hiç içmene gerek yok, zaten sabırsın. Çarabı ne? Aşkı sabırsın. Kafayı buldun sen diyor. oldun savaş neyme, necati vastu destara. Kendisine diyor ki, necaticiyim diyor, adam gibi ortaya çıktım da diyor, yiğit oldunsa diyor, bu meydanda kılıç uçandıysa sarık sarmak için baş eğme diyor kimseye. Burada incelik var, o da şudur. Makamı temsil eden bir üniforma gibidir sarıp geçmişimizde Osmanlı bürokrasisinde. Yani sünnet olarak sarılır, gelenekte kefendir falan ama ilavete. Yani bugün omuzda bir yıldız varsa da yani ya gibi bir kravat bilmem ne varsa yani makamı temsil eden üniforma kapilinden de o şu üniforma sarılır. Bezerin ayrı diyor, sabır, sabırın ayrı, kadırın falan filan. Hatta refah ettiğinde mensubiyetini mezar taşındaki sarık modetinde damlarsın. anlarsın. bu memle değilmiş, bu halvet değilmiş, bu kadıymış, bu gençmiş falan bilirsiniz yani. Mezar taşıları ayrı bir e, araştırma konusudur. Bir makam sahibine sarık sarılacağı, destar konulacağı zaman, destar eski arı sarığı, e, bir teorel yapılır duadan da hayır temennilerle başına konur. E salığı koymak için eğilmesi lazım. Yoksa mümkün olmaz, hiç olmazsa biraz eğilecek. Şairimiz diyor ki işte, Allah'tan başka kimsenin ömürden eğilmez, salığı koymak için bile olumsak. Okuyucu da sunur diyecektir. Ya makamı heves ettiğimizden değil, üstad, kefen niye alacağız başımıza ya, o da mı anlayalım, da değil mi? Dörtteci mesra da fişek gibi cevap. Adam. Şehirden öl, şehirden kefen gerekmez. Evet, şehit üzerindeki elbiseylerde sunulur. Yani diyor, numara yapma, şehit ol, kefenelere ihtiyacı olmasın. Öyle yaşa. Şimdi, dört mislada bu kadar büyük ürteyi iç içe bize sunan bir işareti, Sadece bu şiirini, sadece bu dört hakkıyla anlamak için olsun Osmanlıca öğrensek işin zararımız sayılır Bırak sadece bu buluşsun Osmanlıca öğrense de eğer. kimseye kendimize anlatmak gibi bir sorumluluğumuz yok ama <gülüyor> kendimizi anlatmak mecburiyetindeyiz. Yeter, <gülüyor> ayım oluyor. <gülüyor> Yeter. Sarıgada'yı son nükleyle az edip, bahsede eşit edildi. Möbbena Halid-i Babbeldi Hazretleri İkinci Mahmut zamanında, din büyüklerinin önde gelenlerinden bu gazetesi bir şekilde herkes sanıyor Türkiye'de. Ben size kısa bir ucu vereyim. Şair dedi Fazıl Kısaköy'i Şeyh Abdülhakim Arvasi Onun üstadı Fehir Arvasi, onun üstadı Taha'yı Hakkâye, onun üstadı Möbbena Halid-i Babbeldi. Halil Bağdadi Hazretleri Bağdada yaşadı, isminden anlaşıldı. Bir zaman son yıllarını şanla geçirdi, katlede şanla durdur. Bir kimse Bağdada gelip Halid Bağdadi'yi tanıyayım, el göreyim, bu asla alayım diye planladı. Şehlede bir icatı başına geldi, nasıl bulacağım dedi, adresi bilmiyoruz, kendini de tanımıyoruz falan. Sorayım var, birisine dedi, karşılaştığı kişiye bir şeye sorduk. Ben de Halil Bağdadi'yi arıyorum, yapalım, Sordu. işi taklit. Benim demem, zira onlar özmesi olan cümle kırmaslar. Ben demezler, diyemezler. şöyle cevap verdi. Kadimülün ver Son kişi ince olsun böyle biridir. Fakirlerin başındaki sarılar eski çaputlardır, düzensiz dağılıp bir sarı vardır. Uzaktan bakıldığı zaman minarenin üstüne tek tek yapmış gibi görülür. Zoraki kişiler bu yerde anlatı deme geliyor. Sarılar arasında dağ Kaddeyi bilen de dağ et, despar pare pare. Tüm aşiyamı tek tek, erkenliğin de ara, despar sarık. Enzincamlı. Pir İslamiyet Hizmetleri 1911 yılında Vakitettin Kırtı Donluk Hizmeti'ndedir, Erzincan'da. Ziyaret nasıl yıldır? Belki gün eder, belki Yani, yer altının davetinden bahsediyoruz. Yoksa, yöneticilerimiz Devletin Ceyhan'dan sorusundu, Ankara'da bizim devletin çay ısmarlıyorlar. Bizim münnettarlısı başkanlar. Ama yer altından davetinden bahsediyoruz. Tabii biz yer üstünde olarak ne acelimiz yok? Bir insanlığınızda hanemeleriyle beraber şehir içinde dolaşıyordu. Birinin önünden geçiyorlar. En evet, eski yerlerden hani önünde tahtadan bir köşk buldu. Biz köşkeyiz. Hayat bazı yerlerde. Kadıncağız o tahta zemine ottu. Önünde bir tahta perde var, gelenek icabı. Sokaktan gelenek içini görmüyor, onlar da duymuyor. Belki gülüme daha yet seslerini duyacak ama orada duymuyor. Bu yanda bir maşik ta değil mi? Değilmem var. Bir şey esiyor, şirin etmiyor. Ses var. Görmüyor, duymuyor. Hepten yalnız olduk. Bir şey, cam sıkıntısını gidermek için bir türkü tutturuyoruz. Helsingin canı üniversite çok bilmem gerekiyor. Al Alman'ın toplu torkular eti'nin peşini Yalnızca ya, sanmamın be, be, ver, hani ver, ver, ver, duyuyorlar, bir Hazretleri'ne hürmet sınır oldu ya Canları sınırıyor, hocaların hürmet sınırı gelmeyi Cinmezse görmek daha iyidir dediler Al ya, ya, oldu mu derler şimdi Ne zorun var, hocam yaşarken hani söylüyorsun Sonrası söyleseydin ya, falan Bu dengesiz gücüm, sözlerden bir var ya. è allora, caduto allora. allora. allora. Yapıyor. Ya için avyar ile merdane cek etsem gerek it gibi vurgar. Rakip ya elden Ben diyor, yara kavuşmak için yolumu da kesmesin diye avyar ile rakiplerle ölümüne mücadele etmek borcumdayım. Delikanlılık bunu gerektirir. Yar var, avyar var, aşık var. Aşık maşık rakip güçlüydü. Bütün aşklar, her aşkta üç kahraman vardır. Bunlar başrol oyuncularıdır. Aşık kim, maşık kim, rakip kim? Eski siyah beyaz sinema filmlerini seyreden akramı iyi bilirler. Aşık, maşık, rakip, Cüneyt Aklı, Türkan Şuray, Hayati Hamzoğlu ve <gülüyor> de Ebu Taş. Gülbülbül gül, gül, diken, Ferhat, Şirin, Hüsrev hep öyledir yani dışarıda biri vardır beytimizin konusundan aşkta aşık maşık vakit sırasıyla kul, Allah, şeytan onu kastetiyor ve diyor ki yara kavuşmak için şeytan ve nefis düşmandır bunlarla ödülüne mücadele etmek benim namus borcundur eğer Allah saklasın mücadele nedeni gelecekti olursa it gibi buradan rakip yaralar koyar yaratanlardır. Yaratanlardır. Amerika'da Washington'da yatıyoruz. yıllık ömrünün 51 senesini İstanbul'daki üç kütüphanede ders çalışarak geçirdi. Bu kütüphanelerin adları Sümeymaniye ve Gaziantep'e Osmaniye'dir. Üç kütüphanede 51 ders çalışmıştır. Ve gülüm birinde kendisine sordular, dediler ki 50 sene kütüphanede ne aradın Üstad? Aklını yedin sen? İstanbul'da her türlü eğlence vardı, para gani, yaş, genç, her şeyi yapabilirdin. Kütüphane'den 50 sene uyar dediler, ne yani dediler, cevabım dahi 97.30'den dedi ki Şah-ı memleketinde bulunmak şeridi yeter bana. Bu şehri elimizden olan çocuğa dikkat edin, adına annettir Türk Türkler, Fatih Sultan Mehmet diyorlar ona altı yabancı ciddi diyordu, 49 yaşında vefat etti. Bu şehri İslam memleketinin başşehri Hılafer Merkir ziyaret ettiğince de sonra Yavuz geldi, Hılafer Merkir Ayrıca bu kütüphanelerden bahanelerden de bir sürü mantendeki yer sermaye inadıyla yazdığı kitaplar üst üste sakınca gitti boyu başı Ben size daha ne söyleyeyim dedi. Sizin haberinizi söyledi. AppModule'de ama tekrar daima bir مشکلle karşılaşıyorum da o yine de en son adına taraf soyadı telaffuz ederken zorlanıyor. İngilizce de iyi değil. Ben artık burada zorlandığınız zaman bir soyadına telefonu da birisinden kodlarsınız değil mi? Kodlama diye bir usul vardır. Nasıl kodlatabilirsiniz? Her hafta başlayan bir vilayet ismi söylersiniz. Günün birinde şöyle bir kodlamaya ihtiyaç oldu. Kökçe soyadını kodlayacağız. Muhafık et. Epey öfkeyi sinirlerinde yetiştirmem lazım. Arkadaşım hafı çağırmasın diye. Kökçeyi kodlar mısınız? Alında yani gökşe anlaşılıyor, kökşe anlaşılıyor. Çıkmıyor mu? Gidin vilayet ismleri söyleme öyle mi yok? Kalem hazır mı dedim? Hazır dedi. Yazıyor musunuz? Yazıyor musunuz? S Ölümün özü, kefenin T'si, çıyanın Ç'si, ecelin Adam yazan ya alçak sesle telefonla sesi kaçtı ki eşit ödü yani. diye bana yani, zor olur. Nasıl kopyalım ağrıya ağrım? Arnold Toyn, Toyn işte değil şey yani. Ama yolunuz düşerse başlıklarında yatıyor, toprağa dolu olsun. Size gerçekten ziyaret edeceğiniz yerlere dahi de işaretler vermeye çalışıyorum. Bir ekip, ne bir kitle biz İstanbul'da ziyaret ediyoruz. Kütüphane'nin <gülüyor> yerine evvela. Yani. Sonra Abdülhakim Arbazsız'ın ismi geçti Ankara'ya yolunuz dışarıda bal kutluğundan ziyaret etmek lazım. Yer altı dünyasıyla ilişkilerinizi iyi tutup sorarsanız, Türkiye'nin yaratıcı bir kitleri hafızlanmaz. Çok büyük. Çok olur yani. Sultan Fatih'in Merkut gönül bilimlerdi. Aslen Fonya'nın Seyyid Eberül Vefa Hazretleri'nin kapısına geldi ziyaret etmek için. Kapıyı çaldı, yoldan geceler hangi biriydi? Böyle devlet başkanı İstanbul Fatih Sultan gibi gelmiyor. Yer cizasında yatıyor, yani. Yer cizasında geliyor. Çıkan talebeyi de diyor ki, hocam kabul de ziyaret etmek, dua almak için geldi. Çocuk büyük bir serişle hatta telaşla Arka taraflarda uygu çok mu diye kontrol edin, müsaade edin. İçeriye gelir, öbür bir hazretlerine der ki efendim sultan kapıda ziyaretinize geliyor. Bizim bekliyor içeriye girmek için. <gülüyor> Hazretleri adlanmaz bir tavır gösteriyor. Diyor ki, müsait değiliz dönsünler. <gülüyor> Çocuğun evi ayağa Gidip kabul etmiyoruz, nasıl söyleyeyim? Sizi kabul etmiyoruz, dönün diye, nasıl diye diye duraksızlığını görünce Ebu ve Fransızlıkları duyurur ki Elim edebi aşar El-emru fevkal edem Sen git söyle El-geşi esna Hakkaten çocuk çekildi Sizin de görüşecekler, ölecek misiniz der ve Sultan Fatih Mayrub ağlamaklı olur, gözleri dolar yanındakine döner ve der Gördün mü dala Bizans'ın suları aşılmaz dediler, açtık da bir dervişin tanta kapısından yürüyoruz. Zorla da girilmez, boğdu getirmek de olmaz. Ne yapacağız dedi, ne döndü? Lala dediğinde tabii anladınız. Lala nedir biliyoruz değil mi efendim? Bugünlerde yaşam koçu dediğimiz şeydir. Bir aşk hikayesidir. Kapıdan dönen Cihan Su, padişahı, İstanbul Fatih, devletin başkanı kapıdan dönüyor. Orada böylece işte de aşkı ve seneddüm ediyor. İşte kabul edilmedik diyerek ayıflanıyordur. 20'de aynı aşıkın bir benzerini Abdülhakim Arbasi Hazretlerinin kapısında Sultan-u Şuhara Necip Fatih'i kusak verildiğinden daha görülmüş. Diyordu ki, bu kapıdan kol ve kanat kırılma, geçilmez. Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri sabur döşeli, bu odadan gelsin diye çağırmadan geçilmez. Eti zehir, yarı zehir, balı zehir dünyada, bütün fani yersetlere tadılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yok arayan bir geni, usta kaptan kırılıp da geçilmez. İçin yokluk nasıl bir yaşamak nefekun Aklı yere salıverip çıldırmadan geçilmez Ne okudum ne öğrendin, ne bildin sefer baba Yer çökmeden gökdeki şak yarılmadan geçilmez Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi işte işte o eve sarılmadan geçilmez <gülüyor> Niye akıçılırız? <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben gittiğim zaman Nabi ile Betül Fazıl ile Şair-i ile Allah'ınızla onlara söyleyeceğim. İkiniz olsun. Hatta diyeceğim ki Onlar sizi muhabbetle dinlediler Ve sohbetin sonunda size Birer katila gönderdiler diyeceğim. Ama oralara Unutursam akıllısınız yani en sondan Çocuk geri döndü. Sultan Fatih adlayarak kapının döndüğünü rapor etme üzere ama baktı ki yakın vefada ağlıyor. Şaşırdı kaldı. Hocam dedi, işimi hikmetimden sual edilmez. Haddini aşmak olur ama çat necahı gitti sultan siz dağılıyorsunuz. Halbuki bu kapıya dilenci de gelse kabul ediyorsunuz, gayrimüslim de gelse kabul ediyorsunuz. Sultan diye kabul etmediniz. Kibir yapmadı, gurur yapmadı, protokol yapmadı. Bu kapıya geldi, nasılsın dedi. Evlat, hikmetler var dedi, vazifeler var dedi. O gaza isteridir, biz dua isteriyiz. O orada lazım, biz burada aşka ehliyeti vardır, kabiliyeti vardır. Eğer gelir buranın lezzetini alırsa tacı tatlı tek eder, devlete ziyan veririz dedi. Ben onunla görüşemeyiz demek. haşa kabulümüzdür kendisi ama ayrılık olmayan yere randevu bu dedi. Ayrılık olmayan yere randevu vermem. ''Vasıl ki var anda icram ihtimali neylerim?'' der şahit rusulî. ''İhtimali el ki teşvişine değmezsen ki vasıl ki var anda icram ihtimali neylerim?'' Günümüz Türkçesiyle peşi sıra ayrılıp gelecekse kavuşmayı istemiyorum. Ayrılığa yede odan bir ustada talip değil. Ben öyle bir kavuşma derdindeyim ki hiç hayırlı olmaya ve böyle bir kavuşma ancak Allah'a haksızlığı ve ahirette. Mümkür. Görüyor musunuz şiirimiz bize nelerin? Temkin ediyor. Fuzuli bir başka şiir de şöyle söyler. E ki Olsaydı bendeki kan ferhâr müptelâde bir âh ah ile verirdi bin bîs-ı tûn-i bâde verseydi âd-ı mecnumun Kuş mu karar ederdir, başındaki müvade Karhada zeb-i suret Mecnun'a seyri sahra. Bir rahat işle hekim ancak benim belada Gâh çeşmir içmek ister hanım, gamzen Korkun budur durma ya, kanlar olan ara de Serverlik ister isen müftadelik düşmeden çıkmadı başka bader gel görmemek dilersen resmi cefâ fuzuli olma vefâya dünyayı dünyâyı bilefâda Altı beyit okudum. Ancak ilk üç beyit anlatmak istediğim meseleye dairdir. Günümüz Türkçesiyle izahına giriyorum müsaadenizle iki nokta üst üste hem. Diyor ki fuzuli beyit Olsaydı bendeki gam ferhâd-ı müptelâde bir ahile verirdim min bîsutûn ibade. bâde. Bendeki gam eğer ferhatta olsaydı, hani var ya o Ferhat Şirin Amasya'daki daha bîsutun davranı derdine çalıştı falan filan, sonra Şirin'in ölüm haberi geldi, öldü, orada kal, kazmayı başına vurdu. Hani var ya, Ferhat, bizim arkadaş, yani aramız iyidir bizim Ferhat'ta. Bendeki kambonda yoktu, eğer olsaydı kazmaya da ihtiyaç yok, daha ödümdüz ederdi, edemediğine göre aşkta sığırtta kalmıştır, yazık ona. Ayrıca Ferhat oyuna hile kattı. Sevgilisi olan Şirin'i özledikçe elindeki kazmayla daha resmine yaptı, döner bakardı. Sevgilisinin resmini seyrediyor, daha da resim çizmişti, tuval yapmış resim, kendine bakıyor böyle, sevgilisine bakıyor. O değil, o kapat. Şirin'den bahsediyoruz. Ayıp etti diyor, bendeki gam olsaydı dağı delerdi, dele Sevgilisini de nesini çiziyor. fotoğrafa bakıyor. bak oh diyor, öyle aşk olur? Mecnun'a gelince, çök da aşkı diyor, geniş geniş, siz halana diyen yok, işine karışan yok, ferahlara, ye ye konum diyor. Üst şartlar içindeydi o diyor, zaten diyor o, eğer bendeki feryada sahip olsaydı, başına kuş uva yapıp da duramazdı. Mecnun, Leyla kıstasında da bir kuşu Mecnun'un başına, Konup, kütük zannederek, hareketsiz, gamlı halinden dolayı kütük, odun zannedip, başında durup yuva yaptığını anlatılır. Kuş yuva yaptığına göre, orada durabildiğine göre, bende ki yoktu diyor, kaçardı kuş diyor. Demek ki Ferhat'ta da, Mecnun'da da iş yok. Asıl aşık benim diyor, herkes lüks içinde diyor, onlar beş yıldızlı şartlarda diyor, ohooo diyor, öyle aşk olurmuş diyor, ben çekiyorum aşkınızın adını arkadaş diyor. Ve şimdi şairle okuyucu arasında bu acayip senaryoda bir gizli sohbet başlıyor. Ben soruyorum şimdi Fuzuli'ye. Bunu yapmak lazım işte şairle konuşacaksın biraz. Sessiz atlıyor. Kendilerimizle gel. Sırı gibi. Ya Fuzuli ayır mi şimdi ya. Üstat. Adam canını veriyor beğenmiyorsun. Adam her şeyi feda ediyor hala laf soruyor <gülüyor> Neymiş? Sevgilisinin resmini daha çizmişmiş. E sen de çiz abi. Madem öyle. Ferhat'a laf sokacağına, sen de sevgilinin resmini çiz. Elinden mi gelmiyor? Resmini çiz hasretini gider madem öyle. E sonra köllerde, dağlarda dolaşmak iyi gelir. E sen de gez abi tutan mı var? Allah Allah. Ayı vuruyor yani. Ferhat'la bizim sevdiklerimizdir yani. onlara laf söylemedi. Olmuyor yani. Anksızlık oldu yani. Cevap. Benim sevgilim resme sığmaz ve mekandan günezzettir. La ilahe illallah. Güya <gülüyor> olmadık bir hikaye anlatılıyordu değil mi? İşte şiiri, edebiyatı bize biz okullarda talebeyken böyle anlattılar da o yüzden divan şiitinin lezzetine varabilen bir nesil başımız olmadı. Herkes dalga geçmek üzere, alay etmek üzere, sözüm haşa. Haddin Evin, kendine alay ediyorsun sen. Haddin Evin, 600 yıllık bir edebiyat tarihinden, 1 yıllık bir medeniyet tarihinden bahsediyoruz, dengesiz adam. Diyemek tabi kimselere. Fuzul şu beytimize anlatılırken işkence yapıldı. Ne işkencele uğradık biz ya? Camı kim canata için sevse canan sever, camı için kim ki canan sever, canan sever Ram der Ramdan Camı için kim ki canan sever, sever, camı için kim ki canan sever, sever. Ki canan sever Bu anlat ha, hoca bize 1975'de ben lise talebesiyken <gülüyor> burada şayet tam mecaz ve mecazen kelimelerini üçer defa kullanmış senöre düşmüştür. Sanki başka kelime yok gibi böyle bizim zımır zımır bekiyor. Dur, dur, şey abi, ya şimdi haberim olsaydı şimdi bildiklerimde ben onu döverdim yani. Tabii talebenin hocayı dövmesi de caiz değil. Bir de dolar. Peki mana al abiciğim. İş, mana ay bırakılmıyor mu? The mean. Mana ne? Ne diyor yani o? İki kelime bulamadı ondan mı yoksa bir kastı mı var? Bakalım kastadı. Şair diyor ki ben senin neyi ve kimi sevdiğine bakmam, niçinin sevdiğine bakarım, kritik soru niçin? Diyelim ki canını seviyorsun, ama cananı armağan etmek üzere emanet tutuyorsun. Vakse geldiğinde seve seve meydan-ı yara armağan edeceksin o halde sen hakiki aşıksın mesele yok direk insan canını seviyorsun. Ferhat'ın şiirindeki dediğimiz gibi. Fakat kendin için, usta için, kalkışma için, unut olmak için hepiz falan bu yani. Kendin için bir şeyler tasarlıyorsun. Bu egoizmdir, aşk değil, ticarettir bu. Ben böyle de bunu diyor Yani kritik kavram ne ki? Yani bugün hüküm verma olan medeniyetımıza nail <gülüyor> how diyor ya cevabımız now why <gülüyor> niçin işte bütün bir medeniyetin bir deyini tırcısı namaz kıldın iyi yaptın da niçin çok ya, var. Var. bir çok yakışıklı para kazandım hani bir sürü say say gitmiyor anladık en çok şerefsizde oluyor para tilaf küncarında oluyor her oyun küncarında oluyor niçin bütün faaliyetlerin, bütün yaptıklarının ve yapmadıklarının temel sorusu, niçin? Mahşer'de karşılaşacağın temel soru, Ey kulum, ben seninleydim, sen kimindeydim? Niçin? Gaye konseptinde imtihana gireniz biz. Bizi o tarif eder. Now why? Bir medeniyetin özetini anlatabileceği beyti bana altına tekrar var. Bir kere kardeşim estetikten daha haberin yok. mi görmedin sen yahu. Üçer defa kullanmış ama insanın kulağına bakan bir şey yok. Öyle bir ayet kullanıyor ki. Muazzam bir şey yani. Canlı kim cananı için sevse cananı sever. Canı için kim ki cananı sever. Cananı sever. Rivan şiirleri dinlerken tavsiye çözülür Bülbülü dinler gibi dinlemek lazım. Sabahları burada oluyor ve duyduğun güzel bülbül sesleri oluyor. Bülbül öterken merak eder misiniz ne diyor diye? Bana ne ya? Güzel bir şey söyledi mi Dilinden anlamıyorum ama iyi bir şey söylüyor. Divan şiiri biraz bülbül dinlemek gibidir. Hele bir de peşinat Türkçe'den Türkçe'ye tercüme baksak o logun fıstıkları. <gülüyor> ama dinlerken diyeceğim şu bundan sonra şiir okuyacağım olursa evet manaya bakmadan şiirin ahiline ha vezin hatası yapacak mı, yapmayacak mı ona bakır ama ben tadı kaçtı burada, aksalı bir, bir okumaya başladım. diyeceğimiz noktada değil ama mana'yı kafayı yormayın onu ben ar arıza çalışırım gönlüm olduğu müddetçe ve size bir başka örnek sonra geldim dur, tam 80 yaşında olan babam şu anda Kâbe'de bu akşam dönüşe geçecekler, anamla beraber balayla gittiler anam babam balayı atıyor, haclar, gümreder onlar da için 70-30 yaşında anam, 80 yaşında babam bu gece dualarınıza bu çıkıyorlar o buraya doğru. peki hocam ne diye dua edeyim dedi spaya bak, hala ''Bunu beğenmediniz madem, nasıl dua edeyim?'' dedi. Şöyle dua edeyim, evlat. Bugün dinlediğim hayatım anca ölürken güç. Son güne Eski bir şiirdir, bir Arap şairinin Mısralarından Nazman tercihler. Bir Arap şairinin tereddüt ettiği dört sıraları Türkçe olarak, en de bizi ki, eskiler duvarlarda da asardı böyle şeyleri, böyle hekmetli, güzel sözleri, satıraşma olacak ilaçları her yerde görmek mümkün, bu çok önemli bir şey. Evinizde, en fermazda, çarşıda, pazarda görürsünüz, gönlünüzü açık iyi gelir. Bu geleneği tekrar yaşatmaktan faydalanlar. O şiir şu, Yardın damı doğduğun anlar, sen ağlardın, gülerdi âlem. ''Öyle bir ömürsün vermektin. Evet. Olsun sana anne, halka batın.'' ''Hani doğduğunda ağlamıştım, seni karşılayanlardan sevinip gülmüşlerdi ya, adam gibi yaşalar, giderken onlar ağlasın sen gül. Son iyi gülen.'' Peki bu gülmek ne demektir? Bu gülmek, o anda giderken sevgililer sevgilisinin Habibi Rab'in alemini görmektir, kendisi bulmuştur öylediğin başına düşersin ki Allah, canı, şimdi görmek korkmuş, kız gelirsin, kızında bak. Sarhoş, mestruayla geçer gidersin yani, o bari Her şey bir an içindir, bütün bir ödür o bari bir bari içindir. Eskilerin böyle sözleri vardı. Her gittiğimiz yerde rastlardık. Yıl 1977-16 İstanbul'u Kukakaylı'nı yaptırdım. Beyazlıkla sanatlar çercesinde dolaşıyorum, dükkanın kapısında dört pıskan. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni, eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu ağaç gördüm, ne eğriyi tok, eğri yay elde kalır, menzin alır doğru ol. Ok. Dünyaya baktım diyor, eğri olursam diyor elde tutacaklar. Doğru olursan fırlatıp atacaklar. Tereddüt etmek üzereydin ama bir daha düşündü. Atılan ok aç kalmıyor, tutulan yay karnın uymuyor. Adam gibi yaşarlar, atarlarsa atsınlar, hızı kezer de takdir edilmiş. Ne bir lokma eksik, ne bir kudum fazla. Değişmez. Sen <gülüyor> ayarı bozma, mayın tarlasına girmem <gülüyor> ya da gittiğiniz bir nal vur, ayakkabı yukarı, fırında duvar kazını görürünüz oyunlarda çok meşhurdur mesela şu veren de var, o alan da o nedir zaten gidecek görerek dört asır sonra hayranlıkla takip eden İngiliz tarihçiye aferin ama e 15 yaşında bir delikanlıyken daha ne oluyor? Değilken o defayı keşfedip de devletin bütün imkanları ona tavsiye. Sponsor kanuniye ahriyular dedi. Nereden anladı? Anladı işte. Kendisi dedi ki dünyanın patronu kırk küsur yıl ama yaptığı üç tane hayırlı iş varsa bu baki kazanmaktır. Bakiyi çağırdı, Bursa'da buldu, getirdi. Süleymaniye Camii'nin inşaatı devam ediyordu. Mimar Sinan'ın yanına çırak olarak verdi. Baki Makun genisini şöyle anlatır. Sinan Usta'nın kaçta yaptığını gördü. Aynı kelimede yapmaya karar verdim. Bir şahit çıktıysa bu yüzden çıktı. Sinan uzasını takip ediyor. Ama Sinan kaçta çalışıyor, o kelimede çalışıyor. Fark etmez. Telefiler, sahurla program koyuyor. Süleymaniye Camii'nin avlusundayız. Ağmanın bir yemin para. Sol canlı tabii. Herkes de dinliyor bu olay paketidir. Hayat bir bir atölye, rahat, gamazamazsa sanatçı olması istediler. Yani işte hani çocukca şu makalle yerde filan diyecek böyle şeyler bekler mağazadan. O da onun da kıymeti var. O da lezzetlidir. De. Ben dedim ki burada şimdi, hatıra derken dedi Süleymaniye Camii'nin dibinde başka hatıra ayıp olur. Arkamızda öyle böyle bir eser var ki bakın şu eser 1550'de yapılmış. 2014'deyiz, o gün itibariyle. Bir hesap edişti işte şu kadar yılda. Daha 1999'da İstanbul Muazzam Bülent'le geçirdi. Yer yerinden olup da gözümüz Herkes dışarıya fırladı. Günlerce evimiz, evimize giremedik. 50 yıl önce, 20 yıl önce, 40 yıl önce yapılan binalar tek Korkuyla incelendi, hala inceleniyor. Ama hiç kimsenin aklına şu geldi mi? 500 yüz yusur yıldır şülla diye bir şey olmuş mu gidip bir bakalım. Üstelik bir de uzun uzun binareler var, deprem riski var. Hiçbir şey olmadı olacağı kimsenin aklına da gelmedi. Böyle bir medeniyet eserinin dibinde ben sana bir hatırlayı anlatayım daha. bir dönem ki Sultan-ı Kanuni, Şair-i Fakir, Vezir-i Sokollu, Kaptan-ı meryas Oruç -ı Reis, herkes birinci sınır, söz konas. Ve bana, mimar Sinan, ve bana Gazi Bivers'in de şöyle bir soru geldi. Tersinden tersinden de soru soruyorlar ki sağa. Dinlemediğini zannettiğim, hep de öyle oluyor, dinlemediğini zannettiğim bir tane ben otlar almış. Hocam dedi, bugün bir sohbetimizde dedi, hep 16 yüzyıl şairlerinden bahsettiniz. On satmış dedi, 12 şahitlerinde geçti dedi 16-200 yılda. Kim onlar dedi, baka bir yeni bir not almış, baka den almış. Ben dikkat et, benim o etmiş. Kanuni bir başta, o dönemi şahitlerdi. Kanuni Sultansu Peygamber. <gülüyor> Baki, fusuli, tatlıca da yargı, bağda kurguhi. Behiçti, rafi, vücudi, aşkı, fevri, fevzi, hepsi o dönemde. Var birisi daha gelmedi şimdi. Rab. O eski dönem. ya, O dönemde yani, Sultan Fatih'in 2 kadar önce, Rab o dönemde. 12 şairi, niye söylesin bunu beni? Hocam dedi, ben Türk'ü elebiyat olmuyorum, son sulta geldim. Öğretmen olarak çıkmama, sonra aylar kaldı. 12 bunu duymuş olduklarımdan da bir gazel okuma imkanı yok. Anladım ben kötü bir talebeyim ama nasıl bir eğitim sistemidir bu ki bizim hiçbir şeyin haberimiz olmuyor. Türk Dileği Demiriyatı'ndan mezun oluyor. Bu şairin adlarını biliyorum dedi. Karamazlar mı? Soru güzeldi. Tabi cevap verirken de güzel bir cevap. Demel altında kalsın diye ama Artistik bir cevap verdi. Dedim ki bak de inandı. Aynı dönemde İngiltere'de Şeks adlı bir şair şair olduğunu zannediyorum. Ben İngilizce bilmiyorum yeterli İngilizce de okuyup değerlendiremem ama belli de artık yani İngiltere eşittir Shakespeare böyle Senden aynı anda 15 tane Shakespeare yaşıyorda doğumluktan hatırlayamayacağım. Gözkartı Efendiyo dediğinde daha 100 yıl olmadı 1918 Shakespeare şairdi. Konik, süz ortak konikten terk etti, ''Hayırdır lan?'' Ha. gibi cevap verin, ''Neyi ''Hocam bizi de bir tokatladın.'' dedi ya cevap verin, ''Van kaydırım, zilli de bir tokat da lazım bazen İsa'ya.'' ''Ey de mi? Hocası olmasaymış oracan, bu kapağıt onda ya.'' ''Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Şair Baki'ye kızdı. Şair Baki'ye de kızılır ha. Atamı kızdırır ya. Şair ya. Bir konu olurdu. Şair Baki'den bahsederken benim bir, bir kitap ismini not aldırdı falanlar oldu. Bir şey daha işaret etmek istiyorum. Kendisi üst düzey bir bürokrattır. Osmanlı bürokrasisinden dördüncü kademeli. Halihazın Sarrazan, şey görese, küçük, küçük, şey görese tam olarak mı değil abi? rubeli Kazası, değil. Olamadı içinde biraz gördüğüm galiba, bir bir böyle olamayacak. <gülüyor> Kadın eceğimiz Allah tabiinle iba ki <gülüyor> yaran dizildi karşıma elba, yalan saft saft diyor ne bababiyosu ben de biraz bilenmiş. Superatas, ham superatas. Aynı zamanda bir alim. Çok güzel, bir alim. HİLGE-İ SAADET diye bir bahis var. İnternete girip göreceksiniz. Saadet-i Ebediyye isimli kitapta, Saadet-i Ebediyye kitabın adı. Bahis HİLGE-İ SAADET hi̇lge SAADET Hazreti Peygamberin görünür huzurlarını anlatan ilmin adıdır. Onu anlatır ve çok üzerinde kitaplar yazılmıştır. Bu sahada yazılan en önemli kitaplardan biri Arapça İmam-ı Kastelami Hazretlerinin Memalib-i Edümniyet nedir? Memalib-i Edümniyet'i kazandıran Şair-i Bâki. İşaret ettiği yerde burada göreceksiniz. Yani bakın aynı kitap yazıyor, yine evlabı yüksek bir okla, şair bir Edirazam'ın dibiyle. Bâki'ye kızdı. Neden kızdı? Ya asıl olsun, karnı ne var bu soratı dedikatte devletler geçip gelecekler. onu da her altı geçti dünyaya tanıtıldı. 4 asır sonra tarihçi vakoltu oyun gündernesini kesen bir yaptı. İnsan biraz yarışı dikkat kayıdeden çay yapıyor. İhtıyası da. <gülüyor> Meniz kuda ila dünya fena bulur. Bak kı kadalı saherefe Allah'a teşekkür ederim ki diyor devlet başkanı Kanuni'yle babası da oğluda uyutulacak ama diyor bizi kıyamete kadar anamdan ayıksan et. Kızma bakım günü değil yani. Kanuni'le o öfkelendi. Bir şiirle ferman çıkardı. Konu memleketine sürgün edecek memleketi Bursa. Bir <gülüyor> ferman şudur. Vakilbet afli ülen Bursa'ya redd Resimli sözü görüyor musunuz? Bakıştı. Işte. Bağcıyı az Aslı Bursa'ya verdim, Nefri'ye Bursa verdim. Kandı, Belli ki, iyi bir şey değildi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sondaki dal yazılarının belli yani, öykü yok. Zaten adamın canı yokmuş yani. Bağcı kökala, kızdım, memleketine sürgün ettim, bir daha gözüm döndü. Anlamda bu. Fermanı tepkide ettiler. Bağcılar bu, <gülüyor> dinledim, ayak üstü, eyvallah buyurmuş. 16. yüzyılda Kamuni ve Musallığı'nda bizzat Kamuni tarafından sürgün edilmek bölümden beter bir şey. Öldürse iyi namı yürür. Rezil diyecek yani. Kahrından ama şair karizmayı çizdirir mi? Hiç bozulmam için de yapıyor. Uyur dik. Ve ayak üstüde akmıştayla cevap veriyor. Hem de şifani sözlü yazılmazı yok. Birisi yazıyor, duyduğunu yazmıyor yani. Eskiden öyleydi. Vaki gibi şairlerin yanında kağıdı talebi hazırdır. Doğasını çıkamıyorsa tekrar ettirmek yok mu ay? Tekrar kopyasını yok. Yaz zaydi değil Yeni şey söyleyeceksin. Öyle değil yani. <gülüyor> mi? Verdi cevap. <gülüyor> <gülüyor> Nola kim nafi eder az demülen obsa eybaki? İle sin ki cihamünkü değil Süleyman baki. Şah az demülen isbatu tebdrilledi amma. Buna çabuk güvene de vermesem güven, bakirin evvel bakirin. Bu durduruz da mizahına geçmeden önce acizane yolumum şu. diyorsam siz estağfurullah değil mi? <gülüyor> acizane yolumum. İstanbul Estağfurullah. <gülüyor> şiiri deyse o zaman da o Sevdiği kuma 40 gün içinde en az bir şey verir hediye, illet, kılılet, zillet. Isimdir. Şehir abim dedi ki, tarikat nedir, hakikat nedir diye sordular. Hem de Cumhurbaşkanı abi. <gülüyor> Dolgunca <Tulduklar. gülüyor> da. Özal'da dedi bir ahmet ya, bana ne olduğunu soracaktı ya. Bence bu başı, işin başından açtım sen. Şehir, bana nasıl olur mu dedi. Efendim biz size sorduk, bildiğinizi duymak isterim de. Biraz rahmetler geçmiş bir adamım biliyorsunuz. <gülüyor> Madem sorduğu söyleyeyim dedi, bildiğini duydum. Üç adam var dedi. Şatır benden oturup, şatırda sınırıyorlar. Bir iz bantut gibi herif geldi, dağa giriyor adam, zor an. Keyif için burdan övüyor. Bir tokatın birincisine birincisi kalmıyor ya, bismillah. Yediği tokat gibi bir tokatla cevap verdi. Bu şeref. <gülüyor> Yediği tokatın aaa bir direniş. Sonra abdestin anlacıyız yoksa kaçmıyorsun. İkincisi tokatı yiyince kalkmadı, tepes içinde bir baktı. Sebebi şu, Allah-u Teala bana bir tokat hediye gönderdi, acaba kimle gönderdi, etçi kim? Ona kattı, gülü yaptı, bu tarikattı. Üçüncü sahibi tokatı yedin, dövüp bakmadın bile. Allah bana bir hediye gönderdi, kiminle istersen buna gönderdi, bana ne dedi, de işini aldı. <gülüyor> bu da hakikattir. Sonra kişinin zeytin yüzü gitmedi, hala soran gözlerle alıyor. Özal anladı işi, anlamadı değil mi ben zanaçımı da söyleyeceğim. Bunu da anlamazsan başka yok dedi. Şeriatta bu senindir, o benim. Tarihta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benim. İkinci mıska. Fahri Vahreti İzzet gibi ''Her kişinin yanlının alçak eden gurbet gibi'' diyor takıcalıya fiyatı. Hastalıktan bahsediyorum. Hastalık şöyle bir şeydir. İkinci fırsat, her kişinin yanlının alçak eden gurbet gibi. Gurbete ne Herkesin ateşini düşürür. böyle mütevazı, o kanatlık haline getirir hastalık. Öyledir gerçekten. Adam perliman gibidir, baktın bunu, bas, konu oturttu, ah, dağlı dağ yıveren, bas, dur eğilisiniz, yatıyor, bir böbrek taşı oldu, kıbrın, solu zengini kıbrattın, acıysın adama, ver ya, çıkar, kuzu gibi deler, aman yarabbim, ameliyaf ederler, çıkar, ulan, ben yine yiyersin, adam kiptaş, çıkarmışsın. Baba, gözüme seveşti, üzerinden herkes korkuyordu, daha iyi. Şu mu yaptı seni bu halde, o mu yedirdi? <gülüyor> Çıkadar, çıktaş, öyle mi? O bilebiler, öyle demişler. Aslında bir insanı. Ya çok güçlü değil mi? Her şey geliyor evinden, binlerce otorik oluyorsun. Azilecek halde ne düşküyorsun? Ağlamaklı oluyorsun, kapı parmağı, parmağı tutuyorsun, pişiriyor, şey, ooo, ooo, o destanmalı yazıyorsun. Demek ki çok dağlamaya gerek yok. Üçüncü Mısra, her kişi göle gelmez vefaiyet gibi, değme bir kişi göle gelmez vefaiyet gibi, görünün huzurundan daha rahat bir ortam bulamazsın, dışarıdaki şartların değişmesiyle mutluluğu İşte, hurting Ben de böyle muhaleke Dünya 5. Mısra'ya geldik taşıncalı Yahya Kanunu'nun ilişkilerle taşır yapmıştır. 5. Mısra dar, dünyaca, ilişkiler, menzilini ilet gibi devleti bir aletiyle, gâme-i izahmet gibi bu iki Mısra'nın manası birbirini tamamlıyor Beyt-i Tarhun. Yani diyor ki, bu dünya 5. Mısra'nın bir yurttur, kalıcı değildir, urbet diyarıdır ve çilehanedir. Burada eğer bir kişiye mutluluk verildiyse, devlet verildiyse, makam verildiyse, servet verildiyse İsaab'ı yuttuğunun resmidir. Ön sınadakiler gari üç tabi ki daha. Afiyet olsun. <gülüyor> Yardımın <bunu arkadaşları> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden? Neden? Çünkü herkes güler, o gülemez. Herkes nefru, o olamaz. Bütün işler doğru gidiyorsa sadece öyle olması gerektiği için teşekkür edilmez devlet başlarına. Bir şey ağır, arızalı gidiyorsa da sorun olur. Hazreti Osman halife yaptılar, ne dedi? Dicle gülüsünde kurup kuzuyu kapacak, ben, hesabı benden sorulacak eyvah dedi. Oğlunu yerine kuralım dediler, bir evren bir kurban yeter dedi, ağladı kabul etmedi. Kanuni Sultan Süleyman'a diyor ki yani bu kumurluklarla taşları yap ya. Herkes kumur, sen Sultan, Herkes huzurlu olur, sen olamazsın ben biliyorum. Bu dünya içinde makam sahibi olmak, hele hele devlet başkanı olmak, Osmanlı bir okresinde acınacak durumda olmak, en çok acılecek durumda olan kişi devletin başkanıdır. Neden? Şunda bir kadın ineğini çaldırdı hızlı geldi çaldı adam sanatı icra etti. Kadın geldi saraya bizzat padişahla görüşerek ineğinin parasını istiyor. Gereken yapıldı. Padişah kadınla ilgilendi. İlgililerin kulağı çekildi. İnek parası ödedi, birkaç günden meşgul oldu bu işte. Giderken de bir azarlayasın geldi artık. Baba yani müsaadenle bir şey desin yani. Hatta gözünüzü bile. Canımız olduğun ya bu işler. Bu kadar devlet işleri arasında seni inekle uğraşıyorsun. Tamam, bak al paramı aldın git git güzel güzel bak kendine De. Ya Allah aşkına bu nasıl bir tedbirsizliktir ya? Duvar yok, kilit yok, doğru dürüst, abırrağat evin yanındaymış, bu inen giderken böğürmüştür, gürültü, batırdı, olmuştu Nasıl yanmadın sen kadınla ne biçim? Uygurdu dedik. Kanun değilim. Kadın parayı da aldığı halde giderken ben neye cevabım? Sultanım biz sizi uyanık sandıkla uyumadık. <gülüyor> kadın bakar mısın? Başvok üyesinde, kamusal alanına girin, hiçbir de laf sok. <gülüyor> Bunları bizden öğrenecek çok şey var. <gülüyor> ha bir devlet ciddiyeti yok ya. Bir de inç alınıza gidiyorsun, devlet başkanımdan tahsil ediyorsun, bir de laf sokuyorsun. Saygısız ama. Bir, öyle değil. İşte bu şartlar altında devlet başkanlığı yapmak böyle zor bir işti. değil, uyuyamaz. Diyor, başlıca bir dakika teselli ediyor, yedinci mısrağa geldik. Artık bitecek Allah'ın isteğiyle, bu dualarınızla ecatıyla. <gülüyor> Ey okuyucu, sen dimerken hasta olmadığı için alınmadın ya. Taşınca da ya, bu hasta daran asiyat ediyor. Ben de sabırlıyım. Beni ilgilendirmez dedi ya. Sakın öyle deme. Ha. Hasta değilsen bugün değilsin. Herkes hastadır. Ey müddet Her sabah özür dileyip, her diğer günü ölü, ölüdür. Umfuvan-ı sıhhata eyvâ kim avrur ol fahim lâ jerem erhay-i dânâ irtihâ üstündedir Mansıb-ı ızz-ı alâ ıktan alâ farkat eden merd-i dânâ budâ yet hüsn-i hâ üstündedir Yere geçse gelidir ehli vaziret çünkü Bey, emanet söylediğin için de en zor bir icra edeceğim, tapatacağım, yedi sekize geldik, yedi güneş Sen sağlıklıyım diye laf alınmadın ya üstüne. Sen davranışta olacaksın. Laflar varlıklar hep kendilerinin içine yarışma. Sikapları varlık söylüyor yani. Sağlıklıysam da diyor, Ya şimdi varlıklı. Sikap denet bir şey kalmadı da. Yani sağlıklı olanla e, bu lafların içinde sanmasın kendini, nişanlı olacaksan ölüm Artistik hikâye o da artistik yapılıyor yani. Mısır, yargı, biraz önce emeği azarladığı, kulağının çektiği, nasihat ettiği, kanun artık gönderin olur. Matlağı Cihan'ın maşrık hikmet gibi, Cihan sözüne dikkat edin. Sanki doğrudan hikmet güneşi doğar gibi söylüyor. Peki ne diyor? halk içinde muhtever bir nesne yoktu. E, olma ya da ben cihanda bir nefes olma sınavda bir doktora tezi hocam İyi mi? değerli mi, mi? mi? mi? mi? mi? mi? bunu? vaki memnun üç beyti hatm-i kelam son söz demin okulur beytiler şunu diyor vaki diyor ki dünyanın alakalarına sırtını dönmüş olan adam var ya helal olsun ama delikan adammış gerçek adammış Üçüncü bekte diyor ki, gençliğine güvenip de sen de sakın dar da genle bakıcıyım. Herkes bu dünyada otobüsünü bekleyen yolcu gibi tamım sırası beklemektedir. Yolculuk yakındır ona göre. İkinci bekte en sona aldım. Onun bir hikayesi var. Yılı 2007. Çok tamım ömürlerindeki hocam, üniversiteden hocam, adalet adını olmayı beklerken nasip olmuş bakalım nasıl olacakmış başka birisi bakalımmış başka birisi hata üniversiteye başlamak çalullah ergen gitti. Olamayan da buradan kusun